Hocam İslam tarihinde de çokça e, tartışmalara söz konu olmuş. Bir konu, Yahudi ve Hristiyanlar cennete girer mi? Evet, Yahudi ve Hristiyanlar cennete girer mi dediğimiz vakitte Kur'an'a bir bütün olarak bakmamız lazım. Kur'an'a bir bütün olarak baktığımız vakitte Yahudi ve Hristiyanların Hazreti Peygamber aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz'e ve onun getirmiş olduğu Kur'an ve sünnetteki dosturlara şeksiz ve şüphesiz olarak iman etmedikleri müddetçe cennete gidemeyecekleri açık ve net yazılıdır. Açık ve net. Mesela bir tane ayeti i kerimeyi okuyalım. وَمَلَّمْ يُؤْمُنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kim ki Allah'a ve Peygamberi Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'a iman etmezse, فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَع۪يرًا Biz bunlara sa'ir, tutuşturulmuş bir ateş, cehennem hazırladık. Allah ve Resulüne iman etmezse bir kişi, biz ona sa'iri hazırladık. Sa'ir cehennemin, yedi cehennemden birinin adı. <gülüyor> Ateşi bol, alevi bol olan cehennem demek. Bol alevli cehennem hazırladık. Diğer bir ayet-i kerimeyi okuyalım. İnne kifarın ahlil Kitab ve müşrikin fi nari jahannama xalidin faa ulaik ham shur al-bariyya. İnne kifarın, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince kim onlar? Açıkla, Cenab-ı Hak açıkla biz orada min beyaniye diyoruz, açıklayan min yani. Kim o kafirler inkar eder? Min ahlil Kitab, ehli Kitab'tan, ahli Kitab kim ediyoruz? Yahudi ve Hristiyanlara. Dahaveli müşrik yine müşrikler müşriklerden ve Yahudi ve Hristiyanlardan inkar edenlere gelince İnne'llezine kafar min ehli'l-kitab ve'l-müşrik fi ne'ri cehenneme halidun fiha. Onlar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Uleyke hum şerrül Onlar inkar ettiklerinden dolayı varlıkların en şerlileridir. Şimdi daha uzatmaya gerek yok. Bu iki ayeti kerimeye baktığımız vakitte Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve onun getirmiş olduğu Kur'an ve sahih sünneti inkar edenlere kafir olarak isim veriyor ve onların da cehennemde olduğunu söylüyor. Bütün bunları bir kenara bırakalım. Şimdi. Kenara bırakalım derken yani bir kenara koyalım. Şimdi Kur'an'a bakalım. Açtığımızda Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında ne görürsünüz? Açtığımızda Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında gördüğümüz, maalini açıp baksın kardeşlerimizin. Elif <gülüyor> la emmiim ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلِّ Bu kitap Allah katından indirildiğinde şüphe yoktur. O muttakiler için hidayet rehberidir. Kim muttakiler? Vasıflarını sayıyor. Namazını kılanlar. Zekatını verenler. Hı hı. Ve Allah'ın verdiğinden infakta bulunanlar. Ondan sonra gaybe inananlar. Gaybe inananlar. Hı hı. Ondan sonra sana ve senden önce indirilen kitaplara iman edenler diyor. Arkasına neyi bağlıyor? Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman edenler. Ulaikehumul muflihûn. Onlar kurtuluşa, kurtuluşa ermişlerdir. Allah daha Kur'an'ın ilk sayfasında deklere ediyor. Kurtuluşa eren insanlar sana, senin getirdiğin kitaba, Senden önceki gelen peygamberler onların kitabına iman ederse kurtulurlar. Peki bugünkü Hristiyanlar Hazreti Peygamber'e ve onun getirdiği Kur'an'a iman ediyorlar mı? Hayır. İman etmiyorlar. Daha Kur'an. Bakın diğer ayetleri dedim ya bir kenara koyalım şöyle. Kur'an ilk sayfasında kurtulma reçetesini ve kurtulacak olan insanları sayıyor ve diyor ki sana ve sana indirilen Kur'an'a. ...senden önceki peygamberlere ve onlara indirilenlere iman ederlerse... ...işte onlar ahirette kurtulurlar diyor. Aziz kardeşim... Evet. ...bugün Hristiyanlar ve Yahudiler... ...kendi dinlerinde... ...Hazreti Muhammed Aleykissalatü Vesselam'a iman emredildiği halde... ...iman emredildiği halde... ...iman etmeyerek kendi dinlerinin... ...kendi dinlerinin... ...esaslarını ne yapmış olur? Çiğnemiş olur. İnkar etmiş olurlar. Hal böyle önce hem kendi kitaplarını inkar etme... Hem de Kur'an'ı inkar etme. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı inkar etmeden dolayı küfür üzerine küfür ilave etmiş olurlar. Ve Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri de onlara cehennemi koyacağını söylüyor. Allah söyledikten sonra ben haşa kalkıp da Ya Rabbi şaka mı ediyorsun? Böyle diyebilir miyim? Haşa ya yani böyle bir şey diyebilir miyim? Haşa beşah. ve kella. Cenab-ı Hak diyor ki ben peygambere ve ona, onun getirdiği, ona indirdiğim kitaba iman etmeyene cehenneme koyacağım diyor. Ben de Ya Rabbi... Şaka mı ediyorsun? Niye? Niye? Çünkü senin rahmetin çok geniş. Engin rahmetin e, Onları da kuşatır. Onları da kuşatır. Dolayısıyla onlar cehenneme gitmez. Böyle bir söz söylemeye yetken var mı? Asla. Yok. Benim vazifem nedir? Allah ne buyurdu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnette ne buyurdu ise tek bir kelime inandım, iman ettim bunu güzel buldum ve doğru söylüyorsun. İnandım. İman ettim. Söylediğini güzel buldum. Doğru buldum. Ben müminim. Semi'na ve ata'na gufrâneke rabbena ve ileyke masir İşittik, itaat ettik. Ve Rabbim senin rahmetini niyaz ederiz. Evet.